57. İkinci 2. cilt 62. mektup. Bu mektup Hani Hanan Abdurrahim Hana rahmetullahi teala aleyh yazılmıştır. İnsan medeni olmak için yaratılmıştır. İnsan medeni olmak için ve yaşamak için başka insanlara muhtaçtır. İnsanın üstünlüğü bu ihtiyacındandır buna benzer şeyleri de bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun ve onun seçtiği, sevdiği kullarına selam olsun. Görünen ve görünmeyen iyiliklere kavuşmanızı Allahü Teala'dan dua ederim. Çünkü sizin iyi ve üstün olmanız birçok Müslümanın iyi ve rahat olmasıdır. Bunun için sizin iyiliğinize dua etmek birçok Müslümanın iyi olmalarına dua etmek demektir. Allahü Teala peygamberlerin efendisi hürmetine aleyhi ve aleyhim ve ala ali kullin minessalavati efteluha ve minet teslimati ekmeluha sizi size layık olmayan her şeyden korusun. Sizin Resulullah'ın varisleri olan büyük alimlere kaddesallahu teala esrarühüm karşı sevginizin, bağlılığınızın ve ihlasınızın tam ve olgun olduğunu bildiğim için şu yazılarımla başınızı ağrıtıyorum. Kıymetli efendim, bu yüksek yolun yolcuları bu memlekette yani Hindistan'da garip oldular, azaldılar. Şimdiki tarikatçıların yoluna bid'atler karıştığı için ve bu yolu bozdukları için, Resulullah'ın sünnetine sarılmış olan büyükleri, bu millet tanımaz oldu. Bu bilgisizlikten dolayı, bu yolun yolcularının çoğu da kısa görüşlü oldukları için, bu yüksek yola da bid'atler karıştırdılar. Milletin kalplerini bu bid'atler sebebiyle kazanmaya çalıştılar. Böyle yapmakla İslam dinini olgunlaştırdıklarını sandılar. Haşa öyle değildir. Bunlar bu yüksek yolu yıkmaya, elden kaçırmaya uğraşıyorlar. Bu yolun büyüklerinin nasıl olduklarını anlayamamışlar. Allahu Teala bunları doğru yola kavuştursun. Şimdi büyük alimlerden bu memlekette pek az kalmıştır. Bu yolda olanların ve bu yolu sevenlerin, bu yolun büyüklerinin hakiki kitaplarına ve bu yolun hakiki talebesine yardım etmeleri, imdatlarına koşmaları lazımdır. Çünkü insan medeni yaşamak için yaratılmıştır. Medeni yaşayabilmesi için başkalarına muhtaçtır. Allahü Teala Enfal suresinin 64. ayetinde mealen, ey peygamberim, Allahü Teala ve senin yolunda olan müminler sana kafi buyurdu. Müminlerin insanların en iyisinin işlerine kifayet edeceğini, yardımcı olacaklarını bildirdi. Başkalarına yardımcı olmakta lazım olduğu buradan anlaşılmaktadır. Zamanımızın zenginleri, dervişliği kimseye muhtaç olmamak sanırlar. Böyle anlamak yanlıştır. İnsan demek, muhtaç demektir. Değil insanlar, her mahluk muhtaçtır. Hatta insanın iyiliği, güzelliği, muhtaç olmasından ileri gelmektedir. İnsanın kulluk yapması, gönlü kırık olması hep bu ihtiyacındandır. İnsan muhtaç olmasaydı asi, taşkın, azgın olurdu. İkra suresindeki ayet-i kerimede mealen insan ihtiyacsız olunca elbette azar buyuruldu. Mahluklara gönül bağlamaktan kurtulmuş olan fakirler sebeplere yapışmaya muhtaç oldukları zaman bu ihtiyaçlarını sebeplerin sahibine yaratıcısına söylerler. Sebeplere kavuşunca, ondan bilirler. Gönderen de o, göndermeyen de o, derler. Allah-u birçok düzenler ve faydeler olması için, her şeyi, sebeple yaratmaktadır. İyiliğe sebep olanlara iyi, kötülüğe vasıta olanlara kötü demiştir. Bu yolun büyükleri, bunun için iyiliğe sebep olanlara şükür, kötülüğe sebep olanlardan şikayet etmektedir. İyiliği ve kötülüğü görünüşe göre sebeplerden bilirler. Allahü Teala her şeyi sebepsiz olarak hemen yaratsaydı alemde nizam, düzen kalmaz, karma karışık olurdu. Ya Rabbi, sen hiçbir şeyi bozuk karışık yaratmıyorsun. İslamiyetin koruyucusu, hakikatleri bilen, marifetler sahibi, kıymetli kardeşim, Seyyid Mir Muhammed Numan'ın rahmetullahi teâlâ aleyh, size yakın yerde bulunması büyük nimettir. Onun duasına ve teveccühüne kavuşmanın kıymetini biliniz. Öyle sanıyorum ki, devletinizin kuvvetinizin temeli, dayanağı, onun bereketleri, feyz ve teveccühleridir. Yanınızdayken ve uzaktayken, onu yardımcınız ve imdatçınız görüyorum. Bir seneyi geçiyor. Sizin iyi hallerinizi, hep bu fakire yazmaktadır. Bu fakire olan sevginizi ve ihlasınızı her mektubunda bildirmektedir. Oranın idaresini, bir başkasına vermiş olduklarını yazmıştı. Ve teveccüh, imdat edilecek bir zamandır, demişti. O mektubu okuyunca, fakir, bu yolda teveccüh eyledim. Sizin çok yüksek makamda bulunduğunuz zahir oldu. O anda, birisi yola çıkıyordu. O mektuba cevab olarak, ancak, hanı hanan çok yüksek makamda görülmektedir yazıldı. Her şeyi yapan, yaratan, yalnız Allahu Teala'dır. Vesselam.